ayının 7. programına hoş geldiniz. Ben Beril. Ben Galip. Ben de Demokan. Ocak ayının 2. programı bu. Bu programda korku yazmanın cazibesini konuşacağız. Sadece cazibesini değil tabii korku yazmanın zorlukları da var. Bunlara da değineceğiz. Nelerden ilham alıyoruz, nasıl yazıyoruz, neyi yazmayı seviyoruz, neyi yazmayı sevmiyoruz. Üzerimize yapışan etiketler, bizim için söylenenler ve bizim söylediklerimiz bunların hepsini teker teker bu konuda masaya yatıracağız. Ben şimdi... Daha genel anlatıyla ilgili bir giriş yapmak istiyorum. Çünkü aslında bu söylediğimiz bütün sorunları kapsayan şey bizim yaptığımız anlatı ve anlatının tarzı. Umberto Eco'nun Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti adlı kitabından bir kısa alıntı yapacağım. Bir anlatım metniyle karşı karşıya gelmenin temel kuralı okurun sessiz bir biçimde yazarla Taylor Coleridge'in inançsızlığın askıya alınması adını verdiği bir kurmaca anlaşmasını kabul etmesidir. Okur, kendine anlatılanın hayal ürünü bir öykü olduğunu bilmelidir. Ancak bu, yazarın yalan söylediğini düşünmesini gerektirmez. Sörl'ün belirttiği gibi, yazar gerçek bir beyanda bulunuyormuş gibi yapar. Biz de kurmaca anlaşmasını kabul eder ve onun anlattıkları gerçekten olmuş gibi davranırız. Baştan bu anlaşmayı... Kabul ederek biz öykülere başlıyorsak hem yazılan metne iyilik ediyoruz, hem yazara iyilik ediyoruz, hem kendimize iyilik ediyoruz. Çünkü bu kabulü yaptığımızda anlatılan şey gerçek midir, değil midir, gerçek üstü müdür? artık bunları geçiyoruz. Orada anlatılanı ben kabul ettim ve bunun üzerine bir şeyler hissetmeye başladım diyoruz. Bu da aslında... Bizim yazdığımız şeylerden en çok karşılaştığımız e, durum. Bir defa biz Anadolu Korku öykülerini ilk kitap olarak çıkarttık ama Türkiye'de özgün korku yazmaya başlayan ilk ekibiz. Ve e, yazmış olduğumuz şeyler Türkiye'nin çok özel durumu ya da çok özel e, nasıl söyleyeyim kültürü nedeniyle yeri geldiğinde gerçekmiş gibi, yeri geldiğinde safsataymış gibi algılandığı için hiç edebi tarafına bakılmadan yargılandı. E, biz ne zaman bir söyleşi yapsak bununla karşılaştık. Çok güzel bir detay bu. Benim bizim bu yazdıklarımıza aldığımız tepkilerle ilgili bir genel bir fikrim var. Bir, bir şey oturdu kafamda, bir şey oluştu daha doğrusu. Cinler sayesinde gayipten haber verdiğini iddia eden medyumdan tut. Cin çıkarttığını söyleyen cinci hocaya. Uzaylılar dünyayı ziyaret ediyor, insan kaçırıyor deyip hiçbir somut kanıt sunamayanlara. Ülkenin tüm sorunlarını böyle yüzlerce binlerce yıl önce kurulmuş esamesi bile okunmayan gizli derneklere, örgütlere atan... İnsanlara. Hani böyle evlerinin salonunda sonsuz enerji kaynaklı, kaynağı yarattığını anlatan adamlara. Bir sebeple biz korku anlatınca, gerçeküstü anlatınca biz bunlarla aynı yere gidiyoruz. Aynı yerde görülüyoruz. Yani e, tırnak içinde böyle gerçekçi, toplumcu, gerçekçi türde eser veriyorsan e, edebiyatçıların kabul ettiği böyle ciddi televizyon programlarına yine tırnak içinde ciddi televizyon programlarına çıkmanı önerilirken eğer korku Fantastik kurgu vesaire yazıyorsan komplo teorisyenlerinin hikaye anlattığı te televizyon programlarına çıkman öneriliyor. Yani biz burada aynı kefeye konuluyoruz. Bu ilginç bir bakış. Bir de yani çok da kendi içinde de çelişkili bir bakış. Ee, i̇nsanlar gerçek hayatlarında bunlarla yaşıyorlar ve e, bir de görmüyorlar. Gerçek olduklarına da dediğin gibi inanıyorlar. Kendi hayatlarına da artık içselleştirmişler bu tarz bilgiler. Tabii bunlara bir de gerçek. Evet, ee, inan, evet gerçek. Biz kitabın başına bizim bu yazdıklarımız hayal mahsulüdür. Tamamen pür hayal gücüyle biz bunları korku hikayelerini anlatıyoruz ve bu yüzden ben bu öyküyü anlatırken kimseyi öldürmedim gibi açıklamak gerekiyor bazen. Ben bunu yaptım <gülüyor> daha önce başıma geldi. Biz bunu yaptığımız halde gerçekten OKF ile karşılaşıyoruz. Bir de daha kötüsü var kitaplar kitap dergileri bizim yazdığımız türleri pek ciddiye almıyorlar. Komik bir şekilde çünkü gerçekçi olmak diye bir şey kendileri türettiler. 100 senelik bir terim belki de. 5000 senelik insan şeyinden bahsediyoruz kültüründen medeniyetinden. Ee, nedense oraya yazacağın şey ya böyle bir anı romanı olacak ya gizli bir serüven olacak. Bir tarihi dönemi anlatan ama kişinin tamamen gerçekliği kendinden meskun bir şekilde oluşturmuş olduğu bir hikaye olacak. O zaman ciddiye alınıyorsun başka bir şey oluyor ama korku yere geldiğinde biz karanlık fantezi yazarız. Karanlık fantezi ya da fantazi, bilim kurgu gibi şeyler tabii. nedense B sınıfı ya da ikinci üçüncü sınıf ya da bir alt kültür olarak ele alınıyor. Bu aslında bizim rahatsız olduğumuz bir şey değil. Alt kültür olmak hoş bir şey. Tabi tabi. Ama sonuç itibariyle orada bir iki yüzlülük de var. İnsanlar kendilerini çok ciddi alıyorlar. Tabi ve, ve bunu ha yani ve bunu bir yani bu yakınma olarak algılanmasın. Bu sadece bir saptama bu bizim yaptığımız? Yani gerçekte olmayan o böyle hayal gücü katılmış ama inandıkları komplo teorileri, uzaylılar, işte cinler vesaire gibi bir şeyin gerçekmiş gibi anlatan adamla korku edebiyatı yapan adamı aynı kefeye koyulduğu bir ülkedeyiz biz. Zaten şunu düşünecek olursanız, yani bizim kitabın önüne bile bu bir kurgudur, e, ibaresi koymak e, isteğiyle dolmamızı düşünecek olursan, yani bu ne kadar e, aslında büyük bir problem olduğunu da anlarsın. Çünkü e, insanların Gerçeklik algısı bir söylenceyi veya bir hikayeyi birkaç yerden aynı şekilde duyması veya hafifçe değiştirilmiş şekilde aynı şekilde duyması onun için gerçek oluyor. Diyelim ki bir ebeden bir alkarısı hikayesi duydu. Ondan sonra gitti işte başka bir yerde buna benzer başka bir hikayede daha du duydu. Sonra hiç alakası olmayan bir insandan gitti gene aynı şeyi duydu. Diyor ki Aa, bu kadar kişi anlatıyorsa bunda bir gerçeklik payı yok Yok, yok. Yani yok. böyle bir gerçeklik payı şöyle yok. Bir kere e, söylence denilen bir e, olgu var ortada. Yani bu yüzyıllardır, bin yıllardır e, milattan öncesine dayanan şeyler bunlar. Yani söylenceyle gelmiş şeyler. Efsaneler var. Efsane denilen bir şey var. Yani bunun ayrımına henüz varmamakla alakalı. Ya da okuduğunun, yani okuduğunun e, ne olduğunu algılayamamakla alakası var. Ya Bir de şey de var. Şimdi biz eğer e, al karısının 50 tonu yazsaydık öykülerin içerisinde <gülüyor> yani gerçekten o kırmızının 50 tonu yazsaydık ve başrolünde de bir al karısı olsaydı çok o piyasanın özellikle satış pazarlamacı editörlerin çok seveceği türden bir şey olsaydı arkamızda da bir tane sponsor büyük yeğen bulsaydık şu an süper stardık Türkiye'de. Çünkü biz korku üzerine gerçekten ciddi emeği olan buna kafa patlatan baktığı yerde hikaye gören insanlarız. Ama nedense bunların içine uymayıp da kendimize göre birazcık da bir yolda belirlediğimiz için o işe girmedik. Yani kırmızının değil, green elli tonu dünya çapında bir şey olarak patladı gitti. E, sorsanız gerçekçi olduğu söyleniyor. Ama o hikayenin içine baktığınız zaman bir perdenin arkasından bir tane doğaüstü bir yaratık çıktığı anda gerçekten fantastik bir şeye de dönüşebilir. Şimdi senin verdiğin örnekte aslında düşünecek olursan Alkarısı bizim kendi kültürümüze çok daha yakın bir... Olgu. Yani bir söylence. E çünkü yani Türklerde hani diğer evet kültürlerde de benzerleri var ama Türklerde çok bilinen bir söylencedir Alkarısı. Hemen hemen hangi lohusaya sorsam muhakkak bilir bunun şeyini. Evet. Hani satış pazarlama olayı diyorsun. Yani evet. Demek ki bizden olmayan daha mı fazla dikkat çekecek? Şimdi böyle bir soru çıkıyor o zaman ortaya. Yani bizden olmayan ama kurmaca olan bir şey daha dikkat çekiyor. Ama bizden olan gene kurgu olan bir şey Dikkat çekmiyor. Ya aslında tamam bizde bu bir sorun ama bütün dünyada bu bir sorun. Çünkü sonuca bakarsak işte birkaç hafta önce paylaştığımız Ursula Le Guin'in konuşmasını hatırlarsak. Evet. Yani evet. eğer dünyanın bana sorarsanız en büyük bilim kurgu ve fantastik yazarlarından biri 2014'ün sonunda hala yakınıyorsa bu işin gerçekçi ve gerçeküstü yazar ayrımına ve bu ayrımda edebi anlamda küçük görülmekten. Yakınıyorsa o zaman bu dünya çapında bir sorundur. Evet. Ama bir şey de var ya hani şimdi biz bugün bir hikaye yazsak aynı X-Piles'te olduğu gibi Anadolu'nun ortasında bir mağaranın önünde özel hareket dairenin MIT'in e, durup da doğaüstü bir yaratığı atıyor. Çok atıyorum bir ejderhayı beklediğini, e, içeride uzaylıların falan olduğunu yazsak etsek bu gerçekten... Oturulup da bir okuyucu tarafından, özellikle Türk okuyucusu tarafından pek ciddiye alınmayacak. Neden? Çünkü alışılmış bir şey de var. Yani göz ve kulak aşiranlığı da var. Orada FBI bekler, CIA bekler. Yok James Montanoğlu da MI6 bekler gibi başka daha büyük devletlerin adamları, organizasyonları durur gibi. Birazcık da yazdıkça bunu ezmemiz lazım ama şimdi yazdığımız zaman şeyimiz olmuyor. Yani çok fazla bunu yaygınlaştırma şansımız ne yazık ki bugünlerde olmuyor. Bir de o zaman şöyle bakacak olursam. Yurt dışında olan doğaüstü olaylar daha olası da bizde saçmalık halini almış oluyor ama diğer yandan bakacak olursan senin yazdığın hikayeyi örneğin Aa, bu gerçek galiba gerçek mi İşte ben de böyle bir şey duymuştum gibi şeyler de alıyorsun tepkiler de alıyorsun. Bu tam olarak bir paradoks anlamına geliyor. Yani diğer yandan evet orası çünkü onlar yabancı onlara öyle şeyler olmuş olabilir. İşte uzaylılar gelmiş ol, olabilir ama uzaylı gören köylüyle dalga geçiyoruz biz farzı mal evet, evet. Çok karamsar bir tablo çiziyoruz gibi görünüyor ama e, bunlar birazcık da tecrübelerden kaynaklanan şeyler. Bizim e, ruh halimizi tam olarak yansıtmıyor. Biz çünkü fotoğraflarda falan görüyorsunuz biz bu konuşmaları yaparken çok... Neşeli, hayat dolu oluyoruz genelde ve çok da eğleniyoruz. Tadından yenmiyor konuşmalar. Ayrıca hani 2015 oldu, 7. program oldu. Teşekkürü de borç biliriz. Takipçilerimizden de büyük keyif alıyoruz. Sağ olun, yani sizin sayenizde varız. <gülüyor> Bizi siz yarattınız. Birkaç binde olduk bu arada, onu da söyleyeyim. Şimdi genel olarak bir mutsuz olduğumuz bir iki tane taraf var. Ve e, bu mutsuzluğumuzu daha çok ürün yaratmaya kanalize ederek ısrarla devam etmeyi planlıyoruz biz. Bir defa Türkiye'de özellikle korkular, korkucular üzerinden bahsetmem gerekirse bizim kimseye yaranamamak gibi bir durumumuz var. Biz aferin ol, alalım diye yazmıyoruz ama yani yeri geliyor ne İsa'ya ne de Musa'ya yaranabiliyoruz. Bu da insanı biraz mutsuz ediyor. Çünkü Türkiye'ye ait bir korku hikayesi yazmaya çalıştığın zaman Türk kültürünü işin içine katmaya çalıştığın zaman bir taraftan bu yazmış olduğunuz şeyler safsata ve hurafedir. Toplumun konulara daha çocuksu bir şekilde her şeyi inarak yaklaşan halk kitlelerini etkiliyor ve siz insanları bağnazlara, dincilere, geri kalmışlığa, gericilere ee, mahkum ediyorsunuz ya da onlara alet oluyorsunuz gibi tepki alıyoruz biz mesela. Öbür taraftan da siz bir cin hikayesini ya da bir alkarısını anlatıp çağdaş bir yorum getirmeye kalktığınızda masalsız bir şekilde anlatmayıp da bunu bir korku olarak yazdığınızda ee, Allah'a şirk koşuyorsunuz kadar kötü yorumlar geliyor. Ya insanlar... Dediğin gibi inanıyor. Ondan sonra da işte diyor ki sen korku yazarak insanları yanlış yönlendiriyorsun, hayali şeyler varmış gibi yapıyorsun vesaire. Şimdi bizler onu yapmıyoruz. Bir kere o çok somut bir şekilde ortaya konulmalı ki bizler cinleri, hayaletleri, perileri anlatıyoruz ama bunlar gerçektir diyerek anlatmıyoruz. Yani o yüzden demin dediğim komplo teorisi programında bizim yerimiz aslında olmamalı. Tam olarak açıklamak istersek bizle anlaşma yapmanız gerekiyor. Bunların kurgu olduğunu kabul ederek bizle anlaşma yapmanız gerekiyor. Aynen öyle. Şimdi yazar olarak bir yandan da böyle iddialarda bulununca şunu söylemek istiyorum. Biz yapamaz mıydık? Yeni bir inancın kitabını yazamaz mıydık? Yazamazdın diyenler çıkacaktır aramızda. Ben hemen örneklerle başlamak istiyorum. Peki mormonizm nasıl çıktı bilen var mı? Joseph Smith adında Amerika'da e, adamın biri 1800'lü yıllarda ben bir melek geldi yer altına altın tabletler gömdü. Ben o tabletleri buldum, beni yönlendirdi çıkardım. Ondan sonra o tabletleri ben işte bilmem ne taş stone diyor tam ne olduğunu <gülüyor> bilmiyorum ama taşlara bakarak geliştirilmiş Mısırca'dan. Reformed Egyptian diyor var olmayan bir dil ayrıca bu hiçbir açıdan tarihsel olarak da. Dil anlamında da hiç var olmayan bir dil geliştirilmiş Mısırcadan çevirdim ben bunları ve size alın din yarattım diye bir adamın biri çıkıyor ve bu adamın dini bugün yaklaşık 15 milyon mormon olduğu söyleniyor. E diğer tarafta mutlaka bundan bahsedince L. Ron Hubbard'dan bahsetmemiz gerekiyor. Scientology'nin e, kurucusu e, adama bakıyorsunuz adam e, bilim kurgu yazarı hayatını öyle başlıyor. Adam fantastik yazıyor, bilim kurgu yazıyor. Sonra bir yerden sonra e, bu din kitabını oluşturmaya karar veriyor ve çıkarıyor. Bugün e, saintologlar da 10 milyona yakın olduklarını iddia etseler de bazı ben biraz araştırdım 2008'de yapılan bir araştırma buldum. E, 100 bin kişinin altında aslında oldukları da söyleniyor ama sonuçta çok etkisi olan büyük isimler bu işe e, bulaştı. Hollywood buna bulaştı ve e, şu an Scientology diye bir din var yani. Kurgu yazan adamlar e, hani Atatürk'ten alıntı yapayım gökten indiği sanılan kitaplarla kapışacak dinler yarattılar. Özellikle e, Mormon kitabı. Daha böyle arkeolojinin tam olarak netleştirmediği şeylerde o ara boşluğu safsatalarla dolduran ve e, bu tabir çok önemli. Gerçekten yazılmış son din kitabı. Büyük din kitabı olarak geçiyor. santolojiyi falan almıyorlar ama. işin ilginci sanitoloji kitlelere 70'lerde 80'lerde... Bayağı ulaşıyor insanlara. Özellikle Amerika'da ve Japonya'da. Öbür taraftan Türkiye'de 90'larda bunun tartışması olmadı mı televizyonlarda? Ya da primetime'larda insanlar bunları gerçekten konuşmadılar mı? İstanbul'da bilmem ne merkezi varmış gibi. Ya da işte 2012'de kıyamet kopacaktı Şirinciye'de gidip insanlar ev almadı mı? Ama ondan sonra sorsanız korku yazan, fantastik yazan biziz Allah aşkına yani. <gülüyor> işin komik başka bir yanı daha var. Mesela bazen karşılaşıyorum. Yani tabii çok yakınımdan karşılaşmıyorum ama bazı insanların bana gelip e siz korku yazıyorsunuz daha ciddi bir şeyler yazsanıza cümlesi beni tüylerimi diken diken ediyor. Korkudan daha ciddi ne olabilir? Yani, <gülüyor> yani gerçekten bir insanın hayatında karşılaşabileceği daha yüksek bir duygu olabilir mi? Hayır ciddiyet neye göre ciddiyet? Yani ben illa ağdalı kelimeler kullanıp illa insanların tam olarak anlayabilmesi için kelimeyi sözlüğe bakmasını gerektiren bir paragraf ben yazamıyorum ben okuyamadığım için yazamıyorum hani yaz, yazanlara da bir şey demiyorum elbette ki onlar da sevgiyle kullanıyorlardır o kelimeyi muhakkak ama bu demek değildir ki ben ciddiyetsiz bir şey yazıyorum da karşımdaki çok ciddi bir şey yazıyor içeriktir önemli olan veya Hayal gücünün ne kadar ileri gittiğinin göstergesidir esasında ciddiyet. Yani eğer ben bu hayal gücüyle yaşayıp bu hayal gücünü bir şekilde bir kurguya dönüştürüp buna emek veriyorsam bu ciddi bir şeydir. Her insan için ciddidir bunu yapabilen. Yani zaten ciddiyetin e, bizde edebi ciddiyet nedense kelime olarak sanatsal diye bir garip bir kelime vardır bizde her yere girer her yerden çıkar sanatsalla eş tutulmasından kaynaklanıyor sanatlı cümleler mesela edebi çok edebi ben sözünü çok duydum sizin öyküleriniz gerçekten edebi yani nasıl yani edebi olmayan bir Metin mi var? Başka bir metin varsa biri bana göstersin. Yani benimki edebi de öbürününki nasıl edebi değil? Neye göre edebiy? Küçük bir espri yapacağım. Yani aslında edepli mi demek istiyorlardı edebi olarak çıkıyor bazen <gülüyor> Yani ben tam olarak edebi şeyini ya da bizim anlayışımızda edebinin ne Karşılığı. karşılığa geldiğini tam olarak çözemedim. Ama Türkiye'de çok karışık zaten o işler. Yani birden fazla akım resmen matkapla delinip oraya takılmış gibi... <gülüyor> ...işselleştirilmeden devamlı alınıp geliyor falan. Tiyatroda da var. Bu şu ya da yani e, bir eser bu korku olabilir. Bu e, başka bir e, tarzda yazılmış bir eser olabilir. Yani bunun sanatsal veya et, yani biz, bizdeki karşılığıyla edebi olması zorunlu mudur? Yani ben, ben bir şey hayal ediyorum. Ben bir şey kurguluyorum. Ben bir şey anlatmak istiyorum. Ben anlattığımı kağıda döküyorum. Bu... Yani illa da edebi olmak zorunda mıdır? Zaten edebi olsa da bir şey değişmiyor işte ben dediğim gibi şey eleştirisini olumlu eleştiri olarak görüyorum bu söylendiğinde benim yazdığımda bazı şeylerin edebi olduğu söyleniyor ama herhangi bir okuyucu kitlemizde bir değişim olmuyor yazdığımız konu e, tırnak içinde gerçekçi olmadığı zaman. Ya bir de şeye de dikkat etmek gerekiyor yani bunları söyleyenler çok az insanlar yani e, sayıları çok az fakat e, köşeleri tutmuş adamlar bunlar. O statüleri de çok kaybetmek istemiyorlar. O yüzden belli bir kalıplara sokup duruyorlar. Yani biz 12-13 yıldır internet üzerinden yazıyoruz. Ve bu ekip, özellikle bu gerisi hikayeyi konuşan ekip... Kang yaklaşık olarak 10 yıl boyunca emeklarlığını yapan yazar ekip. Sonuçta biz nelerle karşılaştık bir duysanız şaşarsınız. Yani Google'undan tutun da e, kitap dergilerine <gülüyor> kadar. Ve e, şöyle de bir şey var. İnsanların kafalarında çok kemikleşmiş şeyler var. Yani çok aydın, çok ilerici olduğunu düşünen insanlar bile aslında çok bağnaz yaklaşıyorlar. Korku yazıyorsanız A korkusunda B korkusunda olması gerekiyor. Ya Clive ya Peter Straub'a ya Stephen King'e gitmeniz lazım korkuda. Öyle düşünüyorlar. Hadi birazcık daha... ...böyle e, tevellütü eski olanlar... ...Abram Stoker, belki de Lovecraft diyorlar. Ama kimse de demiyor ki... ...mesela Galip gibi, Demokan gibi... ...Beril gibi yazdı demiyor. Biz kendimiz... ...ekol oluşturduğumuz için değil. Bu mevzuya yeni başlayan... ...yazmaya yeni başlayan insanlar için de bu söylenebilir. Bir şeyden... ...yani kendine özgün bir şekilde... ...yazmaktan bahsediyorum ben burada. Yani hem karanlık fantaziyi kullanabilirsiniz... ...hem psikolojik gerilimi ...hem doğaüstü o fevkalade korkuyu kullanabilirsiniz. Ama kimse bunu görmek istemiyor. Hep bir kalıp olmalı. Yani... Kendin gibi yazmak demek istediğin evet, için evet. yani galip ya da demokan gibi yazdı demeleri zaten mümkün değil de yani Lovecraft gibi yazarsan işte tamam o zaman korkuya yaklaşırsın ama kendin gibi yazarsan o korkuya bile yaklaşamazsın gibi bir bakış var yani kendin gibi yazmak ne demek nereye yakınsın kardeşim sen hangi taraftansın meselesine gidiyor sanırım bu. Evet aynen öyle yani bu üslubunuzu vesairenizi hiç yerleştirmenize de müsaade de etmiyor. İnsanların kafalarındaki eğitimleri almanız lazım. Hani böyle ilkokula gidip de sabahları e, hizaya dizilmek, sıraya geçmek gibi bir şey. Bu aynı zamanda işte e, stil konusuna geliyoruz orada da. Yani muhakkak evet hepimizin bir stili var. Ama kendimize yani mesela biz kendimiz grup olarak bir stilimiz varsa eğer... Bir ortak stilimiz var, bir de ayrı ayrı stillerimiz var. Ortak stilimiz nedir? Evet, biz korku yazmayı seviyoruz. Ortak stilimiz budur. bu Bizi bir araya getiren budur zaten, gerilim ve korku. Ama kendimize özgü stillerimiz de var. Aynen. Ve aslında bizim için belki de en üzücü şey birisinin stiliyle karşılaştırılmak. Çünkü biz gerçekten, ben kendim için de konuşuyorum, sizler için de konuşuyorum. Çünkü senelerdir sizi tanıdığım için. Biz, bizim hepimizin ayrı ayrı nüansları var. Yani biz çok rahat parmakla... Çıkarılıp gösterilebilecek stillere sahibiz. E, ne oluyor? Sen işte dinlemleyen stiline uymuyorsun. E, uymuyorum çünkü uymak istemiyorum. Yani zaten o böyle bir isteğim yok, böyle bir amacım yok. Ben nasıl rahat ediyorsam o şekilde yazıyorum. Nasıl seviyorsam. Mesela çok bestseller okumuş bir insanım. E, korkuda özellikle. Evet, kimi zaman baktığı zaman insanlar bana diyor ki işte senin o tarz bir yazın. Evet var. Çünkü ben o kadar çok okudum ki. Ve kendimi o şekilde ifade ederken rahat ediyorum. Evet, stilim bu. Anadolu Korku'ya gelirsek, Anadolu Korku hikayeleriyle bu işi biraz bağlayalım. Neler yazdık, neler düşündük? Başta yaptığın girişteki gibi. Şimdi Anadolu Korku'da benim ilk başta bir anlatmak istediğim bir şey vardı. Sadece yani edebiyat, özellikle roman çok şehirli bir tür. 1950'lerden itibaren Türkiye'de Köyde bir roman olabilir mi diye. Özellikle oradaki insanların açmazlarına ve trajedilerine yönelerek bir şeyler denenmiş, yapılmış. Sinemada da bunu çok görüyoruz, müzikte de çok görüyoruz. Fakat korku yoktu. Ve ben orada da kendime ait bir korku listesi, yani listederken bir korkunun neler barındırması gerekiyor gibi bir tarifim vardı, bir yemek tarifi gibi. Bunun içerisinde bir şablonu oturtup bir şeyler anlatmak istedim. Çünkü ben Anadolu'nun içerisinde, kurt adam hikayesinde, vampir hikayesinde... Zombi hortlığa da anlatabileceğimi düşünüyordum. Sadece cin alkarısı, kayış baldır, öbür taraftan dedeye yatır hikayeleri anlatmak yerine. Bu nedenle de ilk başta bir delek ağacı gibi kocaman ve bütün Orta Asya'dan tutun da e, Balkanların çıkışına kadar böyle yani Orta Avrupa'ya kadar her yerde bulunan bir öğeyi e, kendi öykümün içerisine koymuştum. E, az buzda değil 70 sayfalık falan bir öyküydü. Herhalde biraz daha zorlasam bir novella değildi artık küçük bir kitap haline bile çıkabilirdi. Orada bir trajedi ilk önce yakalayıp işin içine kattım. Ee, köyde yaşayan kadınların, genç kızların aşamadıkları, o çaresiz bir şekilde ortada kaldıkları bir durumdan ve bu trajedilerden kurtulmak için kullandıkları bir yöntemden ve garantili olduğuna inandıkları bir yöntemden, bir dilek ağacından bahsetmek istemiştim. Ve dilek ağacının etrafına yeşeren demeyeyim de, gelişen, etrafında büyüyen, oluşan bir köyden, şekilde bahsetmiştim ve işte e, tabii ki Dilek Ağacı çok büyülü ve karanlık büyülü bir e, yaratık olduğu için artık Hı. çünkü e, yaratık diyorum ama hiç konuşmayayım mesela humanoid de değil ben orada çok karşıyım bir canavar ya da insan üstü bir şey ille de insan formunda olup yürümek zorunda değil o bir toprağı da ifade edebilir genel bir kültürü de ifade edebilir kendi etrafında kurmuş olduğu cinlerle perilerle yeri geldiğinde ejderhalarla kaplı zorlu bir yol bir çakıl sokak bir yokuştan bahsetmişti mesela. Ve insanların kendi hayalleri için yani ulaşmak istedikleri şeyler için bazen bir lanetten kurtulmak için e, o zorlu yokuşu çıkıp dilek ağacına bir adak sunmalarını anlatmıştı. Ve işin içerisinde sadece insanlar da yoktu. Yani gerçekten başka yerden gelen başka yerlerin cinleri vardı mesela. Hı. Onları da işin içine katıp anlatmayı sevmişti. Birazcık da kendi içinde epik e, karanlık bir masal gibiydi. Çünkü... İlk o zaman düşündüğümüzde bence Anadolu Korku'nun ilk anlatılması gereken karanlık masal tarafıydı. Anadolu Korku öykülerini yazma fikri Galip'ten bana ilk geldiğinde... ...Kayra ile Galip beni arayıp... ...abi gel beraber Anadolu Korku öyküleri yazacağız deyince ben bir kere ilk tepki olarak bayağı şaşırdım. Onu söylemeden geçemeyeceğim. 2005 yılında... E Anadolu Korku Öyküleri adında bir kitap ilk hiç yazılmamışsa akıl almaz bir şey. Yani o kadar şaşırdım ki yok mu böyle bir kitap? Daha önce kimse Anadolu Korku Öyküleri'ni kitaplaştırmadı mı e, sorusu aklıma gelen ilk soruydu. Baya boş bir alan olduğunu anladık ve beni çok heyecanlandırdı. Bunun üzerine ben de Anadolu Korku Öyküleri gibi hiç yazılmamış bir metnin içine dahil olacağımı düşününce araştırmaya girişip Çorum'daki köylü teyzelerin hikayelerini öğrenmeye çalıştım, öğrendim ve hani öyle öykülerden bir araya getirdiğim fikirlerle mesela yazdım. Yani bayağı araştırmaya daldım ve gerçekten Anadolu'da olduğuna inanılan bir korku hikayesini temel alıp rüyalarda insanlara zarar veren bir ruhtan bahsettiğim bir hikaye yazdım. Yani ben bilmiyordum böyle bir hikaye. Hikayeyi öğrenmem gerekti, araştırmam gerekti. Ondan sonra da bir araya getirip. Ama bir yandan da biraz işe kendimce katkıda bulunmak istedim. Hiç var olmayan, hiçbir yerde kayda olmayan yeni yaratıklar, yeni cinler de yarattım öykünün içinde. Çünkü ben o kafamın içinde oluşan şekilleri, hikayeleri onları durduramıyorum. Onlar ister istemez işe bulaşıyorlar. Sadece var olan hikayeyi anlatmak bana biraz hafif geldi. Ve topraktan doğan diye tamamen e, hayal gücümle ürettiğim yeni bir cin yaratıp, yaratık yaratıp onu hikayeye dahil edip renklendirdim kendimce. Galib'in işte 65 sayfaysa ben de 50 sayfalık e, novellaya doğru giden e, bir öykü yazmıştım. Sanırım bizim en büyük e, problemlerimizden ama aynı zamanda çok eğlendiğimiz bir konu oldukça uzun yazmak. Ben ilk Anadolu Korku öyküleri önüme geldiği zaman... E, açıkçası e, mutlu olmuştum çünkü gerçekten e, hiç yapmadığımız bir şeydi. Yani senelerdir yazıyorduk ama hiçbir zaman kalkıp da bir Anadolu'ya dokunmak aklımıza o zamana kadar gelmemişti açıkçası. İlk işte, toplantılardan bir tanesinde özellikle Galip'in gelip masaya bir eticim paketi koyarak işte Anadolu korku demesi zaten bu konudaki yaratıcılığın en büyük göstergelerinden bir tanesiydi ve zaten ben projeye inanıyordum daha başından beri. Ve daha da şekle sarılmama sebep oldu. Biz, biz o zamana kadar hiç e, tamamen Anadolu korku yazmamıştık. Yani hı hı. Türk korkusu yazdık. Ama e, yani Anadolu'nun bütün o misakı milli sınırları içerisinde geçen tam bir hardcore tabir edeceğim. Tam gaz bir e, Anadolu korku öyküsü yazmamıştık. Ama yazdıklarımız da gene yerli korku sayılır yani bayağı tabii, tabii, bizim korkusu. yazdıklarımız yerli korku ama dediğim gibi Anadolu'nun ortasına hiç dokunmadık. Ya bir de başlık önemli bence. Yani Anadolu Hı. korku adının kullanılmamasıydı zaten şaşırtan. Evet. Yoksa Anadolu'da geçen korku öyküleri yazıyorduk zaten. Tabii, e, tabii tabii. Birinin o çerçeveyi çizmesi artık ya da işte şeyin altını çizmesi gerekiyordu. belli Evet. Bu projeye tabii ilk aklımda ne var ne yok işte bir şöyle bir kendimi çek ederken çok bilinen bir şeyi yazmak istedim. Çünkü yetişkinliğime kadar epeyce hikaye duydum Alkarısı ile ilgili. İlk hikaye muydu zaten. Anadolu'nun her yerine yayılmış bir söylence bu. Farklı versiyonları var, farklı adları var. Ama bizim yani tam anlamıyla Anadolu'nun söylencesi. Buna annemin anlattığı bir dönemi de kattım. Bu da... Artvin'de yaşadığı bir dönemde Soğukta, işte şehirden uzakta yaşadığı bir dönem. Ben vardım o zaman, babam vardı. Ve ne olursa babam işe gittiği zaman annem yalnız kalıyordu. ve Yani bir kadının bir çocukla uzak, şehirden uzak ve hiç alışmadığı bir ortamdaki çaresizliği beni etkilemişti. Bunun yanı bir de gördüğüm bir rüya vardı benim çok eskiden. İkizleri, yani ilk hikayedeki ikizleri ve... Bebeği de ekleyince kafamda tam manasıyla oturan bir hikaye oluştu. Ben tabii hikayede esas vermek istediğim Anadolu'da, Anadolu'ya alışık olmayan, Anadolu'nun sert şartlarına ve güçlüklerine alışık olmayan bir şehir kadınının bir başına çaresizliğini aynı zamanda bu korkuya katmak benim için önemliydi. Çünkü benim hep kafamda soru olarak kalmıştı. Yani bir şehirli bir kadın ne yapabilir? Ne kadar güçlü olabilir? O hikayeyi çok sevmiştim ilk kitaptaki hikayeyi. İkinci kitapta ise biraz daha Anadolu ya yani Türklerin getirdiği bir konuyu seçtim. O da Tengri inanışındaki Erlik Han'dı. Onu da bizim gibi işte araştırmayı seven, işte ne olmuş eskide, işte neye inanıyormuşuz, neler yapılıyormuş, işte batıl inançlar vesaire bunları araştırırken bizim gibi işte öğrenciler yarattım. Biraz da kendimi de koydum oraya yani işte ben olsaydım araştırma böyle bir köye gitseydim böyle bir şey başıma gelseydi ne olurdu şeklinde. Orada da kötü ruhları kullandım yani bizim cin olarak bildiğimiz şeyler cin olarak adlandırdığımız şeyler. Yani sonuçta aslında bakılacak olursa ben hep ilk kitapta ikinci kitapta hep kadının çaresizliği veya işte Yabancı bir ortama girdiğin zaman Anadolu'ya hiç alışkı olmayan birinin Anadolu'daki çaresizliğini işledim genelde. Bu çok önemli çünkü bu başta konuyu açtığımız sırada söylediğimizle bence çok ilişkili. Dikkat ederseniz kitaplara neredeyse hepimizin toplumsal olarak Anadolu korkunun içinde ele aldığı temel sorunlar var. Bunlardan en önemlisi kadın. Kadının toplumdaki yeri. Yani gerçekçi... Yazarlar, gerçekçi eserler, toplumcu gerçekçi eserler bunlar nedir? Neden bu isimleri alırlar? Çünkü toplumla, toplumun sorunlarıyla ilişkilen, ilişkilendirildikleri için bu konuda durumu saptadıkları, çözümler ürettikleri, bu konuda çalıştıkları için bu isimleri alıyorlar. Şimdi bizler korku yazıyoruz ama bizim bir yanda cinler, periler, alkarıları, yaratıklar kullanmamız Anadolu'nun sorunlarına... Gözlerimizi kapadığımız anlamına gelmiyor. Bayağı gözlerimiz açık, bayağı toplumsal soruları, sorunları ve gerçekleri konuşuyoruz aslında bu öyküleri anlatırken. Yani biz harmanlıyoruz açıkçası. Bu önemli bir şey gerçekten. Biz Anadolu'nun sadece öykülerini ya da işimize gelen taraflarını alıp onları başka bir bakış açısıyla ele alıp parlatıp bir kitapların içerisine tıkıştırmıyoruz açıkçası. Yani biz bir defa Anadolu'yuz. Onun A'sı, B'si, C'si yok. Bunu başka bir şekilde dönüştürmeye de gerek yok. Biz orada bir hikayeyi anlatırken bir defa etkilendiğimiz şeyler var. Biz bu toplumun içerisinde bu zamanda yaşıyoruz. Ve yüzümüz hem batıya hem doğuya dönük. Aynı zamanda geçmişle alakalı derinlemesine araştırmalar yapıyoruz. Bir şeylerin farkındayız. Artık işselleştirdiğimiz şeyler var. Bizim Anadolu korku öykülerinde yazdığımız en fazla üzerine durduğumuz şey kadınlar ve onların trajedileri. Ama... Bizim anlattığımız kadınlar ilginç bir şekilde. Beril'deki gelin gibi, sendeki Anşa gibi, ondan sonra bendeki Elif ve onun e, anneannesi Aslı gibi ya da işte Ay Kadın gibi. Hı hı. Bir defa bunlar kadın, güçlü kadınlar. Hı hı. Biz sadece toplumcu gerçekçilik olsun diye. Bak bu kelimeyi çok kullandık o yüzden biraz kötü duruyor biliyorum. Yani sündü artık bu kelimenin hı hı. içi. Gerçekçi romancılar gibi sadece yok efendim berdel ediliyor, çocuk yaşta evlendiriliyor, şuydu buydu falan gibi gerçeği sert bir şekilde insanların suratına çarpıp oradan bir şeyler üretmeyi ya da bir tepki yaratmayı beklemiyoruz. Bizim hikayelerimiz başka bir şekilde çalışıyor. Biz mesela kadınları oradan oraya alınıp satılan, tarlada çalıştırılan, yeri geldiğinde bir traktör, yeri geldiğinde evin bekçisi, yeri geldiğinde çocukların dadısı gibi kadınlar olarak bakmıyoruz. Çocukları yetiştiren... Onlara ilk hikayeleri, ilk karakterleri veren, yeri geldiğinde ellerini öptüren, bazen evin en değerli, en önemli köşesinde oturulan, hı hı. evin direği babası sayılsa da evi çekip çeviren kadınlar olarak şey yaptık. Ve ben işte e, Güzey'in bin dilek ağacında artık çakıl sokağın tapusunun üzerinde olduğu bir peri kadını anlattım. Yaşlı başlı bir kadın. O zamana kadar ömrü boyunca kocasının lafını dinlemiş ama elini kaldırıp ayağa kalktığı zaman tapu benim üzerimdir dediği anda bütün tartışmanın bitti kadınları anlattık. Bunlar güçlü, önemli kadınlar. Biz biliyoruz ki böyle kadınlar var. Böyle kadınlar çocukları yetiştiriyorlar. Böyle kadınları insanlara insan yapıyorlar. Anadolu'yu şekillendiriyorlar Aynen, bu kadınlar. Evet. Biz evet. onu anlatıyoruz. Evet. Yani nasıl bu hale geldik diye insan düşünmeden edemiyor ya. Yani. Bizim anlattığımız kadınlar da gerçekten o geçmişteki o güçlü, güzel kadınların anıları bir yerde ve anlattığımız hikayeler de çok şeyde değil, uzak şeylerde değil. Yani onlar bizim zaten hayallerimizden beslenen şeyler. Evet. Yadırganacak şeyler değil. Tabii ki hayal masumlu. Gerçek değiller ama. Deminki bütün söylediklerimizi unutmadan şunu söylemek isterim. Benim öykü anlatırken çok önemsediğim bir tane söz var. İngilizceden bildiğim. Don't let the truth get in the way of a good story. Gerçeğin iyi bir hikayeyi anlatmanı engellemesine asla izin verme. Bunu şeyde kullandılar, Boardwalk Empire'da en son kullandılar. Naki Thompson dizide Steve Buscemi'nin oynadığı Naki Thompson bunu söylüyordu. Yani orada başka bir anlamda söylüyordu, politikacılar için konuşuyordu ama biz anlatacağımızı, derdimizi, hayalleri de kullanarak canavarı, yarattığı rüyalarımızda gördüğümüz garip dünyayı anlatarak sizlere iletiyoruz. Ve burada gerçek olmayan bir şey yok. Burada gerçek olmayan bir şey yok. Bu, yani e, çünkü gerçek dediğimiz zaman iş öyle karışıyor ki. Yani öyle bir devirde yaşıyoruz ki artık. Yani biz 18. yüzyılda önce yaşıyor olsak belki çok daha kolay olacaktı. Gerçek nasıl yani hümanist gerçek mi? Romantik gerçek mi? Naturalist gerçek mi? Realist mi? Modernist mi? Postmodernist mi? Kime göre? Sosyaliste göre mi? Kapitaliste göre mi gerçek? Oraya girmeyelim. Evet. Başka bir iki şey de belirtmek gerekiyor. Mesela Anadolu Korku'nun ikinci kitabında benim yazmış olduğum Oba hikayesi hepsi anlatılır durur ya öyle bir hikayeydi. Yani gerçekten Türklerin yerleşik düzene geçmesi ve iyi karşılaştıkları direniş gibi bir temel hikayenin üzerine oturtmuştum ben. Ve yani sonuçta siz bir tarihsel kurgu kitabı okumuyorsunuz. bir Korku hikayeleri okuyorsunuz. Ve oradaki 40-50 sayfa boyunca benim anlattığım hikaye gerçekten de bu değil. Fakat bu işler zemininde bu Anadolu'nun içinde var bu. Oradaki çocuğun zaten bir yaşanmış bir yalnızlığı var. Anadolu'nun bir izole olma durumu var. Anadolu'nun çok uzun yüzyıllar boyunca oradaki halkının kendi kaderine terk edilmesi durumu var. En çok insanın içine acıtan. Tıpkı dediğin gibi çok önemli. Benim birinci öyküde anlattığım gibi. Yani göçerlik ve yerleşmiş olan Anadolu halklarının ilişkilerini anlatıyoruz bir yandan da. Evet yani burada hikayenin içerisinde daha da anlaşılır olsun diye... ...körün gözüne yazar gibi kör olma vesairesini koymadık biz işin içine. Ee, gayet obanın öyküsü adını aldığı obadan kaynaklanıyor. Kasabalı ile obalının çatışması. Ama işte bir ilham alan cin çocuklar... ...kimseyle konuşamadığı için cinlere karışan küçük çobanlar... ...ondan sonra o yalnızlık, oraya sıkılık almak... ...uzak içerisinde alıştığı büyük şehirden e, kopuk gelen insanlar... ...yani orada çok büyük bir harman var... Biz sadece bu şeyi anlatmıyoruz aslında orada bir birikimden de faydalanıyoruz, birikimi de gösteriyoruz. Ee, hikaye açısından, söylence açısından, tarihi açısından o kadar zengin ki. Yani bir kütüphane dolusu hikaye yazabilirsiniz bunlarla ilgili. <gülüyor> dinleyen genç arkadaşlar vardır mutlaka. Yani korku öyküsü yazmak isteyenler vardır. bu Bununla bağlantısı olarak ne demek istersin? Yani neler yapılabilir? Nasıl yazacaklar? Ben kendimden örnek vereyim. Benim ilham aldığım şey herhangi bir şey olabilir. Bir koku olabilir, bir görüntü olabilir, bir ses olabilir, e, duyduğum bir hikaye olabilir, bir şarkı olabilir. Hatta filmde ufacık bir sahne olabilir. Korku yazmak için illa bir şeye bakıp da ben şunu mu yazsam acaba bu konuyu mu işlesem bugün yoksa işte şuna mı değinsem işte vesaire bu değil yaratıcı bir beyin her şeyden ilham alabilir bir karın düşüşünden ilham alabilir tabii ki ben demiyorum ki yani hiç araştırma hiç okuma vesaire demiyorum tabii ki insan beyni sınırlıdır bunun beslenmesi gerekir ama işte hani araştırmayı da şöyle anlatmak lazım iki türlü araştırma var bir tanesi kendi keyfinize araştırırken okurken ben bunu çok yapıyorum bir sürü Ankitobedir, referans kitap vesaire okuyorum. Bu benim özel zevkim olduğu için bunları okuyorum. Ama bu okuduklarımdan gayet hikayelerle karşılaşıyorum. Bir hikaye, yani diyelim ki bir ilham aldım, bir, bir şey, bir görüntü geldi gözümün önüne. O görüntüden yola çıkıyorum. Bu nedir sorusu. Yani bu görüntü nedir? Neyi anlatmak istiyor bana? E, verdiği his çok önemli. Yani içimi acıtıyor mu gerçekten? Benim için önemli bir noktası var mı bu e, görüntünün? Oradan başlıyorum ve e, hikaye bir anda aynı böyle yapboz gibi, e, yapbozun oluşması gibi kafamda oluşuyor. Ben hiçbir zaman not alamadım. Yani şöyle not alamadım. Hani bazı e, anlatırlar işte karakterleri yazın, hikayenin işte giriş gelişme sonucunu yazın. İşte nasıl gelişecek, nerede, nerede, ne olacak vesaire olacak. Bunların notlarını alın ondan sonra oturup yazın. Ben bunu hiç yapamadım. Yapanları takdir ediyorum çünkü bu benim yapamadığım bir şey. Ama... Hikaye kafamda oluştuğu zaman bilgisayarımın başına oturuyorum ve nasıl görüyorsam yaşayarak an be an bazen evet bunun dezavantajları var dezavantajı şudur bazen kaybolabilirsiniz şeyin içinde hikayenin içinde yani artık siz onu değil o sizi yönetmeye başlar ve geri döndüğünüzde bakarsınız gibi bir paragrafta bir, bir şey anlatmaya çalışmışsınız siz biliyorsunuz anlatmaya çalıştığınız şeyi ama karşı tarafın ...kafasını karıştıracak düzeye gelebilir. Buna dikkat et, ettiğiniz sürece... ...yani ikinci, üçüncü, dördüncü kez... ...okumanız gerekir yazdığınız şeyi... ...eğer benim tarzında yazıyorsanız... Kontrollerle ilerlemeniz gerekir. Kontrollerle ayırsın. ilerlemeniz gerekir. Yani yazdığınız bitti. Bir kere ben ona kesinlikle taraftarım. Şöyle bir kere oturacaksın... ...teklemeden direkt gördüğün şekilde... ...eğer benim gibi vizyonla yazıyorsan... Hı -hı. Görerek, mesela, görerek, görerek yazıyorsan... Evet. ...bir başlayıp bitireceksin. Başlık bitirdikten sonra... Bir kere okuyacaksın, sonra başkalarına okutacaksın, sonra tekrar okuyacaksın. Her seferinde muhakkak ve muhakkak bir hata görürsün, bulursun. Tabii ki ben kalkıp bunu, ay işte incik cincik şurasını da Hayır, en son oturduğum zaman kesinlikle dikkat ederek ve karşımda, yani tamamen bir okuyucu mantığı, şeyi açarak, benliği açarak okuyorum. Yani yazar benliği değil, okuyucu benliği açarak Tekrar kontrol ediyorum. Bununla birlikte de en son finalize ediyorum. Yani benim tarzım bu ve rahat ediyorum bu şekilde. Bu da ışın belirledikten kanlı bir poğaça nasıl yapılır tarifi gibi bir şey oldu aslında. <gülüyor> ya tam yemek tarifi gibi zaman. <gülüyor> ben benim sana bir şey sormak istiyorum ee, ve buna vereceğin cevap gerçekten de hem yerli olsun hem de küresel olsun günümüzde korku yazmanın. Çağdaş bir şekilde A'sı, B'si, C'sini ortaya çıkartan bir şey olacak bu cevap. Evet. Ondan da eminim. Evet. Şimdi e, günümüzde korku deyince, korku sanatı deyince hem edebiyatta hem sinemada hem müzikte, müzikte de var bu arada. Şöyle bir şey var ya, kan revan olacak. Hı hı. Yani gerçekten kan gövdeyi götürecek orada gibi. Dehşet ve vahşetten vahşete evrilmiş olacak gibi bir hadise var. Şimdi korkuyla uğraşıyorsan içinde bu bulunacak gibi bir yargı oluştu. Özellikle son 20 senedir. Peki yani bu iş bu kadar ortada ve belirginken korku yazacaksan kan dökeceksin kardeşim noktasındayken piyasa. Sen neden hala içimi acıtıyor mu bu hikaye diye kendini ilk soruyu soruyorsun? Şöyle söyleyeyim 40 gün size horoz kestirseler sonunda yani ilk bir hafta bir acırsınız. ikinci hafta biraz ıh yaparsınız hani yapsam mı yapmasam mı hani tereddütle gider eliniz. Üçüncü hafta çatır çatır kesersiniz kan alışmışsınızdır artık. Evet. Savaş da böyle bir şeydir aslında. Yani kan dökülen her... Hepsinde öyledir. Esas içinizi acıtan şey sizin... E, mesela savaşlarda yok olan canlardır. Esas. Onların hikayeleridir. Sizi etkileyen onlardır. Yani insan duyguları olmadığı zaman... işin içinde... Kanın hiçbir önemi yok kan sonuçta bir insan sıvısı. Yani her yerden yani insan sıvısı diyorum da pardon canlı sıvısı. Yani bu bitkiyle şey yapsanız bir özü çıkar. Evet kırmızı değildir ama o sonuçta o da onun kanıdır yani. Kimse o kadar metaforik bile yaklaşmıyor. Direkt o kırmızıyı göreceğim noktası. <gülüyor> e yani evet öyle bir durum da var ama bence esas etkileyen şey içinizi gerçekten içinizin otellerini titretecek şeyi bulmaktır. Çok güzel söyledin. %100 katılıyorum. O savaşta birinin Kolunun bacağının kopması değildir bizi üzen, onun yaşadığı tarihin yok olmasıdır, onun hislerinin, onun ilişkilerinin kaybolup gitmesidir, onun arkasından üzülecek olanların hissedeceklerini bizim e, hissedebilmemizdir, bizi korkutan yalnızlıktır. Acı, yani acı değildir sadece. Evet, evet. Bir sorun olacak mesela çok basit bir soru. Neden filmlerde insanların çatır çatır vurulup ölmesine acımayız da herhangi bir hayvan öldüğü zaman içimiz acır? Hayvan aciz çünkü o yüzden olur Yani hay, insan kendini bir şekilde. Onun çaresizliğine veriyorsun. Masumluğuna yani diyebiliriz ya da masumiyetine evet. veriyorsun tepki. Mas veya e, bozulmamış olmasına. Masumiyetin oluşu en etkili silahlarımızdan birisi. Çocukla da e, aslında karşılaştırılabilir. O hayvandaki masumiyet nasıl bir çocuk öldüğünde nasıl etkileniyorsan Hı -hı. arkasındaki hikaye bu. Mantık bu belki de evet. bozulmamış daha ya da hem bozulmamış hem daha hiçbir şey görememiş hay Allah. Önünde koca bir hayat vardı. Ya bir de çok da ilginç şimdi bunlar yeni nasıl söylemeli... Dikkat edilen şeyler yakın zamanda. Yani önceden filmlerde gerçekten hayvanlar e, öldürülüyormuş. Metin Erksa'nın Susuz Yazı'nda mesela Erol Taş galiba Out ile gayet köpeği vuruyor. E, sahneyi gördüğüm anda ben hayvan üzerindeki yarayı da gördüğüm anda bu köpeği öldürdüler dedim. 60'ların sonunda kimse dikkat etmiyormuş böyle şeylere. Şimdi olsa dünya yıkılır yani. Bir başka örnek daha var. Hemen kısa bir örnek vereyim. Ryan'ı Kurtarmak adlı bir savaş filmi vardı. Hatırlarsınız evet. oradaki en etkilendiğiniz sahne hangisidir? Boğuşma esnasında sonlara doğru e, adamının yavaşça ölmesi o kasaturanın vücuda saplanması. Evet. Aynen, aynen. o bıçağın yavaşça girmesi ve iki adamın, birinin ölmek üzereki e, o hisleri, suratına yansıyan hisleri, bir yandan korku vardır, bir yandan rahatlamışlık vardır artık. Çünkü savaştan çıkacaktır. Evet. Öbürkünün ise e, bir canı alıyor olması, yani istemeye istemeye bir canı alıyor olmasının verdiği şeydir. Karşısındakini sakinleştirmeye çalışırız. Yani şş evet. der. İşte oradaki o etkileşimdir aslında bütün e, filmin özü. Ben yani de, savaşın yanlışlığı ya da öyle evet. söyleyeyim. Oradaki Alman askeri yalnız bunu yaparken karşısındaki daha fazla direnmesin kendisine diye sakinleştirmeye çalışıyordu diye anlamıştım. Bir de şey var. O sahnenin o kadar vurucu olmasının sebebi film boyunca herhalde bir bin kişi ölüyor mu çatışmalarda. Rahat. Bir tek e, o sahnede bir 30 saniye falan ayırmış olmalarıydı. O öldürme sahnesinin trajik e, şeyini yükseltmeleriydi. Ama yani çok net bir şekilde karşılıklı ilişki var orada. Hayal etmeye çalışıyorsun. O ilişkiyi alınca kendini özdeşleştiriyorsun. İstersen öldürenle özdeşleştir, istersen ölenle özdeşleştir. Kaygı duyuyorsun, korkuyorsun o saniyelerde. Korkuyorsun aslında. Evet. Tabii canım, o büyük bir dehşet yani. Ee, biri göğsünüzün üstüne çökmüş bilmem ne mi? Yani oraya çıkart alman askerini alkarısını koy. Aynı şey. Aynen öyle. ...benim başka bir eklemem de olacak. Aslında biraz da böyle toparlamak da istiyorum. Bence iyi bir korkunun bir tarifi var... ...Beri'nin biraz önce söylediği gibi. Ben birazcık daha teknik okul çıkışlı olduğum için... ...daha metrik... ...daha metodik gitmeye çalıştım. Ve bunları da konu başlıkları halinde yazdım. Neler olması lazım Bir benim korku yemeğimde. Bunların hepsini bir baharat gibi düşünün. Ve en son... ...olmazsa olmazını da açıklayacağım. Onu da tuz olarak alacağız. Birincisi iyi bir korku öyküsünde... Aşk hikayelerinde olmayabilir ama kurgunun başka şeylerinde, başka alt türlerinde olmazsa olmazdır. Yine. Bir trajedi olmak zorunda. <gülüyor> bir yaşanmışlık, bir acı olmak zorunda. İkincisi bir gizem olmak zorunda. Bir bilinmezlik olmak zorunda. Yeri geldiğinde canavarın bilinmezliği de olabilir. Yeri geldiğinde bütün konseptin bilinmezliği de olabilir. Bunu da karanlık sağlar genelde. İşte kitaplarda ve şeylerde, filmlerde genel olarak onu görürüz. O görürüz. Gizem bilinmezli karanlığın içerisine ya da gölgelere sığınmış, saklanmış bir vaziyette durur. Saklanmak kelimesi de anlatıyor zaten. Üçüncüsü bir suç. Ama yani bir gangster filmindeki gibi bir suç değil de bir günah, günah olmak evet. durumunda ki. Bu da çok ilginç, trajedi yaratan şey günah olduğun olduğu için zaman ya da hikaye ilerledikçe sizin kahramanınız ya da hikayeyi açan artık anlatıcı gizemin içerisine saklanmış olan günahı bir şekilde daha ortaya çıkartır. Bakın bu üçü birbirine çok sarmal bir şekilde geliyor. Dördüncü ve dört buçuktan beşinci olan şey de... ...dehşet ve vahşet ikiliği. Yani dehşet ve vahşet gerçekten korku hikayesi yapıyor. Onu bir kabul edelim. Dehşet... ...karanlık bir odanın içerisinde... ...ayağınızın altında böyle canlı dokuların değil de... ...organik bir şeyin olduğunu ve onların insan bedeni olduğunu... ...hayal ederek karanlıkta yürümeniz demek. Ne o cesetleri görüyorsunuz... ...ne oradan kaçmanızı, gitmenizi sağlayacak... Sizi korkunç bir şekilde motive eden canavarı görüyorsunuz ama nefesini ensenizde hissediyorsunuz mesela. Yani baş duyularınızla doğrudan temas etmediniz ama birkaç adım sonra başınıza gelebilecek şeyi düşünmeniz. İşte bu dehşet. Ki dehşet 1950'lere 60'lara kadar hem sinemada hem edebiyatta korkunun esas nüvesi olarak etrafına sarılmış olan, onu lezzetli bir hale getiren, bir korku haline getiren şey. Vahşet ise... Işıkların açılmış olduğunu ve yerde o cesetlerin et parçalarının üzerinde yürüdüğünüzü düşünün. Her şey apaçık ortada. Ve yani acizsiniz kaçamıyorsunuz bu vahşete oluyor. Şimdi her şey vahşete dönüştü diye sorumuzun şeyi oydu. Bütün malzemeleri hazırladınız. Küçük küçük kıydınız parçaları yaptınız. Tarif elinizde kimi kaç dakika pişireceğiniz e, ne kadar ekleyeceğiniz ya da buza koyacağınız falan her şey ortada. Eksik olan bir şey var. Her yemekte neredeyse kullanılan tuz. Gerilim o da. Siz eğer bir hikayenin içerisine gerilim koymazsanız. Kimse sizin kitabınızı ya da hikayenizi bir şekilde takip etmez, edemez zaten. 80. sayfaya kadar siz adamı çok gerilimle götürürseniz zaten okuyamaz. Bir çelik telini sonsuza kadar germek ya da sıkıştırmak gibi düşünün. Çok bellidir. Okuyucu bir yerden sonra sıkılır. 150. sayfaya geldiğinde 300 sayfalık bir kitapta tatlar kopar ve gider. E şimdi sürekli gerdiğin zaman bir süre sonra o gerginliğe de alışacağı için Aynen. artık o gerginlik olmayacaktır onun için. Evet, evet. ben mesela Anadolu Korku 1'de cini sakalından tutan bir tane çoban anlatmıştım ben. İnsanlara çok inandırıcı gelmedi ama siz etrafınızın cinlerle çevrili olduğunu ve her gece çıktığını peşinen kabul ediyorsanız... ...o cini sakalından tutmak aslında sizin atladığınız bir level, bir seviye oluyor. Bir üst seviyede artık yani benim artık korkacak bir şeyim yok... Denk getirirsem Ayetel Kürsi'yi okurken Cini de sakalından yakalarım Yakalar. demek oluyor. Birazcık da Nasreddin Hoca etkisi de var tabii. <gülüyor> en son gerilimi de ortaya koyduğunuz zaman gerçekten elinizde doğru bir korku hikayesi oluyor. Doğru derken Galip Dursun'un beğendiği doğru bir korku öyküsü de diyebiliriz. Çünkü bir başkası işin içine yüzeysel dehşeti koyarak, vahşeti koyarak çok daha başka yerlere götürebiliyor. Ama sonuç itibariyle bu şekilde ilerlemeniz lazım. Ha şunlar önemli bunlardan bir tanesini fazla koyarsanız o korku olmuyor. Genelde absürt korku haline geliyor. Hı. Dehşeti ya çok yüksek tutarsanız bir dehşet, iki dehşet, üç dehşet, yedinci dehşet sahnesinden sonra insanlar gülmeye başlıyorlar. Neden? Biraz önce Berlin'in dediği gibi. Artık ona alışmış oluyor. Çok belli biz böyle bir dünyaya geldik keyif almaya bakalım. Türk insanın çok ciddi bir şekilde yaptığı bir şey bu. Diğerleri de aynı şekilde. Trajediyi çok fazla koyarsanız insanların içi boğuluyor. Mutsuz oluyorsun, sopa yemiş gibi kalkıyorsunuz o kitabın başından. Bundan hiçbirine gerek yok. Ölçüyü çok güzel, parça parça ayarlayıp işte babaannenizden kalan tarif diye düşünmeyin ama... ...kendinize ait bir tarif, bu üslup zaten bu tarifi ayarlama yetisi demek oluyor. Elinizin ayarı demek oluyor. Bu şekilde atarak bir korku hikayesi yazabilirsiniz. Yani dilimiz ilk başta konuştuğumuz gibi tabii ki dil önemlidir, özel. Ee... Edebi midir, değil midir? Ayrı bir tartışma konusu ama dil önemlidir. Ama Anadolu korku yazarları için kurgu çok önemlidir. Evet. Kurgu çok önemlidir. Yani siz bir hikayeyi nasıl başlatıyorsunuz, nasıl geliştiriyorsunuz ve nasıl bitiriyorsunuz? Ee, bir şeyi unuttuk, bir şeyi atladık ve bu gerçekten çok önemli bir unsur. Hayal gücü, bundan, bundan hiç bahsetmedik. Yani biz bu tarifi verirken veya nasıl yaptığımızı söylerken biz e, tabii ki bunu hani hadi biz korku yazalım işte korku yazarı olalım diye başlamadık. Biz bunu gerçekten hayal ederek başladık. Yani bunun ilk başlangıç noktası hayal etmektir. İlham olması yeterli değil. Bunu harmanlayabilmeniz, şekillendirebilmeniz, yoğurmanız ve bir şey haline getirmeniz önemli. O yüzden hayal gücü ilk basamaktır. Aynen öyle ve işte sonra bunu teknik olarak kurguya e, dönüştürüyorsunuz. Kurguda ne zaman neyi kullanacağın, Galib'in tarifinde söylediği bütün o özellikler doğru oranlarda ve doğru yerde kullanılmalıdır. Bizim görüşümüz genel olarak bu. Aslında yani bu çok e, sürpriz bir görüş değil, çok kimsenin de paylaştığı bir görüş ama biz kendi özelimizde anlatıyoruz. Bu kurgu bir hikayenin oluşumu sırasında karakterlerin güçlenmesini okuyucunun sadece öyküyle değil var olan karakterlerle ve o karakterlerin ilişkileriyle bağlantı kurmalarını da sağlayacak olan anahtar oluyor. Bir de hikayenin bir şey anlatması gerekiyor. Madem temele indik ki çok net. Yani şimdi sanatlı demek istemiyorum ama edebi olduğunu iddia eden metinler, adalı bir dille genelde böyle hicran fırtınalarını, insanların o içine düştükleri buhranlı ruh halini Buhranlı da olmadı. Gerçi Buhran'ı anlatıyor. Şimdi bu bir hikaye değil. Baktığınız zaman tabii ki yani açtığınızda bir hikaye dönüşebilir ama bir şey anlatması yani okuyan insanın bir hikayeye sahip olması kendisine yeni bir şey anlatılması gerektiğine inanıyorum ben. Yani onun bir hikaye anlatması gerekiyor. Bir akış içerisinde bir kurguyla hadi o bahsettiğimiz 5-6 element beş buçuktan 6 element bulunsun içerisinde ama bir önce bir hikaye anlatsın. Yani, yani dili üslubu falan konuştuk ya Evet. o tür metinler zaten onlara biz dök için rahatla diyoruz yani direkt olarak dök için rahatla olmuş oluyor çünkü bir tam bir hikaye yok oluşmamış yani bir hayal var bir e, yaratım var ama tam olarak hani pişmemiş mi yoksa hani ham mı kalmış eksik mi kalmış bir yerlerde ha bunu biz hiç mi yapmıyoruz elbette yapıyoruz bir, bir hayal veya bir ilham geliyor bir kenara not alıyoruz işte bir ee, o not mesela 3 sene 5 sene kalıyor evet. Ondan sonra ancak Şekilleniyor Benim söylediğim başka bir şey var Hani sen dedin ya bütün bunları e, Dozajında koymak önemli diye Bunu dozajında koyduğunu nasıl anlarsın Bunun da bir basit bir yöntemi var Şudur Siz hikayeyi yazdıktan sonra Daha evvel söylediğim gibi Yazar şalterini kapıyorsunuz Okuyucu şalterinizi açıyorsunuz Direkt olarak bir okuyucu olarak Bakıyorsunuz hikayeye yani dışarıdan bir göz alarak bakıyorsunuz okuduğunuz zaman sizi sıkıyor mu nerede takılıyorsunuz neyi anlamadınız ne hoşunuza gitmedi bir aksilik orada olduğu muhakkak çıkar ortaya ama insan her zaman kendisine bu kadar dürüst olamıyor o nedenle e, objektif bakabilecek eğer güvendiğiniz birisi varsa ki herkesin hayatında bir iki tane vardır var. öyle mihenk taşı kişi e, onlara götürmenizde fayda var mutlaka okutun tabii. mutlaka evet. okutun ee, bir de yazma sürecini hadi ilhamdan bahsettik ama yani ilham sanki tek başına büyülü bir tozmuş ve insana değdiği anda onu yazar yapıyormuş gibi bir şey de var. Ee, ya tabii ki böyle bir şey yok da sanki söylediklerimizden belki öyle anlaşılabilecek yerler Yanlış var. Yanlış anlaşılmasın çünkü evet. ilhamımızı biz kendimiz yaratıyoruz aslında e, bir ki. sürü koşulda. <gülüyor> ya evet. Çünkü şöyle söyleyeyim ilham etrafınızı saran o yüzde bilmem kaçı azot bilmem kaçı oksijen ve karbondioksitten olan atmosfer gibi bir şey. O havada var zaten. Ee, ama doğru yazarın kendince doğru hikaye haline getirmesini bekliyor. İlhamla başlayıp yazarsanız sadece gördüklerinizi işte hani belir vizyon dedi ama görerek yazmak diye de demokan düzeltti. Bunlar çok önemli ve doğru tabirler. Eğer yazmayı düşünüyorsanız hayatınızda bir yeri olacak tabirler bunlar bir de kuralla. Ee, çalışmanız gerekiyor. Böyle yazabilmek için ilhamı gördüğünüzde ilhamı şekillendirebilmek için bir hikayeye dönüştürebilmek için çalışmanız gerekiyor. Önce tanıyacaksın ilhamı. O, i̇lhamı önce, görebilmek değil mi? Tabii, önce gördüğünde onun ilham olduğunu anlayacaksın. Ondan sonra o ilhamı nasıl şekillendireceğin hakkında da bir fikrin olacak. Onun için de okuman lazım, evet. araştırman lazım. ...şekillendirmen ancak ondan sonra gelir. Anlatman da lazım. Ee, soru da sorman lazım. Evet. Yani e, bazı hikayeler vardır ki... ...sadece sorudan çıkar. Bu böyle olsaydı nasıl olurdu? Önemli bir soru. Kurgu yazmanın ilk kuralı o. Yani ona e, tabii ki biz yabancı meşe ile biraz okuduk. Çünkü e, batılı bir sanat roman. İlk çıkış noktası o özellikle kurgu roman yazıyorsanız. Hı hı. Şöyle olsaydı... Diye başlar zaten ilk düşünce Hı -hı. o kıvılcımı. Ama şey de var yani Rafael miydi, Michelangelo Emid'i tam olarak. Yani Taş'a baktığı anda sen senin içerisinde, Michelangelo'nun Angelon'un Michelangelo e, senin içinde hangi heykel saklı ya da ne var gibi bir bakış açısı önemli. Yani ben bir yazar olarak bir hikayeye baktığım zaman ya da bir yere gidip oturduğumuzda iyi hikayeler yakaladığımda ee, biraz şaşkınlık, biraz hayranlıkla bakıyorum o sahnelere. Bana o ilham vereceğini düşündüm de. Acaba senin içinde ne var diyorum. Yani garip bir şey oldu. Bir de e, ilhamı tanımaktan bahsettik. Buna kendimizi alıştırmak için e, baktığımız şeyi görmemiz de gerekiyor. Yani şu. Mesela ben bir yerde oturuyorum. Diyelim ki bir kahve içiyorum. E, bir sokağa bakıyorum. Ben sadece bakmıyorum. Yani ilgimi çeken şeylere Görmeye, yani görmeye çalışmak da değil. Aslında benim hep gözüme takılıyor bu tür şeyler. Yani ben mesela insan hareketlerini çok incelerim. Ne tepki veriyor? Niye öyle bir tepki veriyor? Neden o şekilde davranıyor? Ve, ne, ve yani neden o şekilde duruyor gibi. Hissettiğiniz, kokladığınız, gördüğünüz bunlar hepsi sizin yaşamışlığınızla alakalı olan şeyler. Yani aslında siz bir şekilde eşleştiriyorsunuz onları. Yazarım bir de baktığı anda bir kişiye karakteri yaşı ve kiloyu... En azından boyunu falan e, tespit etme gibi bir şey bende oluyor. Yani baktığım zaman bir, öyle bir alıcı gözle bakıyorum. Dişlerini göster falan gibi değil de. Kaç yaş nasıl kaç, boyun kaç, kilon kaçtı. Çünkü yazıyoruz ve e, nasıl hareket ettiğini düşünüyoruz. Evet yavaştan toparlayalım arkadaşlar. Evet. Son söylemek istediğimiz bir şeyler varsa. Ben hemen o zaman son bir şey söyleyeceğim. Birkaç cümle çok konuştum bugün. Şimdi baktığın yerde hikayeyi görebilmek, ilhamı seçebilmek, ilham avcısı olmak demeyeyim de o belki zaman içerisinde bizim de ulaşacağımız bir şey ee, önemli. Dünya üzerinde bunu yapan, yaşayan bir sürü insan var. Ee, mesela Mimar Sinan Selimiye'yi tarif edeceği zaman daha henüz temellerinden kalkmamış, duvarları örülmemiş bir yayla da Selimiye'nin okurulduğu o küçük tepe düzgün üzerinde. İşte şimdi burada şadırvan olacak, burada başka bir şey olacak diye sanki o mekanı görüyormuş gibi soyutlayarak, çok yüksek soyutlayarak insanları peşine takıp gezdirme durumu var. Siz bir hikaye yazarken bir şeye baktığınız zaman o şekilde gözünüzün önünde canlanıyorsa e, siz yazmaya başlamışsınız demek oluyor. Yani siz de gerçekten insanların koluna girip biliyor musunuz şu sokağın sonunda bilmem ne oluyordu benim hikayemde dediğiniz anda gerçekten yazma kıvılcımı ateşi içinize düşmüş demektir. Allah kurtarsın ondan sonrasını Ben de son olarak tür ne olursa olsun yani bu korku olabilir, gerilim olabilir veya sanatsal olabilir. Ne yazarsın yani ne yazarsak yazalım. Bence en önemli duygunun bunu seviyor olmak olduğunu düşünüyorum. Yani yazan bir insan gerçekten seviyor olmalı. Çünkü ben çok gördüm. Hani yazmaya başlayıp sonradan çabucak bırakan veya işte a bu da zor işte ben ayıramam bu kadar zaman. Bu zamanla alakalı olan bir şey değil. Yani kimisi vardır bir ayda üç kitap yazar. Kimisi vardır üç yılda bir kitap yazar veya on yılda bir kitap yazar. Ama yazar severek yazar. Neden? E, bu sevmi yani bu sevgiyle gelen bir şey. Yapmak istediğiniz şey sevgiyle e, size. İlham veren bir şey aslında. Evet arkadaşlar başladıysanız yazıyorsanız yani benden temel bir tavsiye isteyen olursa bitirin derim. Başlıyorsanız <gülüyor> bitirin. Başlar bize geliyor. Evet. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. İyi seneler, Çok teşekkürler.